Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Azze ve Celle ölüden diri, diriden ölüyü çıkarmaya muktedirdir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Tohumdan ağacı, ağaçtan tohumu çıkarır. Yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nutfeden insanı insandan nutfeyi çıkarır, zıtları cem eder, İnsan bakar fakat bazen gözler tutulur göremez. Cenab-ı Hak kuran Hakim'de bakıp da göremediklerimizi, gözlerimiz tutulduğundan hakikatine eremediğimiz eşyaya dahi neler varsa onları idrak etmeyi bizi çağırır. Aslında bütün bu ayetler Allah Azze ve Celle'nin kudretini anlatır bize. Müslümanlara, müminlere yorulduklarında, daraldıklarında, acaba bu karanlık gecelerin sabahı yok mu dediklerinde niçin biz bu yola girdik? Bunlar şunun için başımıza geldi diye şunları ya da bunları sorguladıkları anda kuran Hakim ayetler, Onlara geceden sonra sabahın nasıl geldiğini anlatarak esasında bir tohumdan dev gibi bir ağacı sonra o ağaçtan tohumu o tohumdan tekrar dev gibi ağaçları çıkaran kudret ilahi göstererek karanlık gecelerden nasıl sabaha tekrar bu ümmetin ulaşacağının yol haritasını da verir. وَاتَّقُ اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا min مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ Erkekle kadın arasında evde bir husumet olduğunda adam eğer hanımına talak verdiyse, boşama verdiyse rec'i talakla bir talakla boşadıysa o kadın evde duracak ya da başka şekilde boşamış olsa bile kadın iddetini eşinin evinde bekleyecek وَاتَّقُ اللّٰهَ رَبَّكُمْ Ey erkekler! Allah'tan korkun. O kadınlar size Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Talakla onlara zulmetmeyin. Ve takullah, Rabbekum. La tuxrijoohunna min buyu'tihinna, wa la İddetlerini beklerken erkekler boşadıkları kadınları evlerinden dışarıya çıkarmasınlar. Nafakalarını, ihtiyaçlarını evlerinde karşılasınlar. Ayetin sonunda. Allah Azze ve Celle buyurur ki kardeşlerim La tedri La allallaha yuhdithu ba'de zahlike emra Bilmiyorsun Belki Allah Teala bundan sonra yeni bir durum ihtisas edecek Yeni bir hali var edecek onu yaratacak Adam hanımından nefret ediyor Boşamak istiyor Boşamanın çare olduğunu düşünüyordu Boşadı kadın evde Birlikte olmuyorlar, beraber olmuyorlar. Haftalar geçiyor. İddetin sonuna doğru yaklaşıyor ki adam o kadın olmadan evi idare edemeyeceğini, çocuklara sahip olamayacağını, hami olamayacağını anladı. Adamın nefreti muhabbete dönüşmeye başladı. Kadın adama yaklaşmaya başladı. Seni yaratan, beni yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki La tedri bilmiyorsun, bilmesin ki La allallâhe yuhdisu ba'de zâlike emrâ Belki Allah Azze ve Celle bu nefretten, öfkeden, gazaptan sonra yepyeni bir hal var ediyor Yüreklerinizde belki muhabbet mayalanıyor La tedri sen bilmiyorsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sahabeye emrediyorlar. Mekke'den ayrılacaklar, Medine'ye gidecekler. Evlerini, yerlerini, yurtlarını, hanlarını, hanumanlarını bırakacaklar. Peygamber Aleyhisselatu vesselamla Medine'ye gidecekler. Önlerinde uçsuz bucaksız bir çöl. Arkada Ebu Cehil gibi düşman var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da onlar yola çıkarken Yahudiler gibi "İzheb anta ve rabbuka feqatila inna haa huna qa'idun." sen ve Rabbin git savaş demediler yola çıktılar peygamber aleyhissalatu vesselamın Medine'de Kızılay teşkilatı yoktu sahabe için muhacir için Medine'de evler Medine'de çadırlar çadır kentler kurulmamıştı ama peygamber diyordu gideceklerdi yola çıkacaklardı biliyorlardı ki la tedri la allallaha yuhdisu ba'de zalike emra sen bilmiyorsun belki Allah hazret size yepyeni bir dünya hazırlıyor onlar peygamberi ekber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiler iktida ettiler çöllere girdiler Medine'ye yürüdüler Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nerede kalacak nerede konaklayacak nerede yaşayacağız ya Allah diye sormadılar Medine'ye gittiler devlet kurdular ümmet oldular La tedri laallallahu yuhdisu ba'de zalika amra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Asab-ı kiram Medine'de olanlar Ensar oldular. Kucaklarını, evlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açtılar. Bölüştüler, paylaştılar. Sonrasını düşünmediler. Allah için verdiler. Yermük muharebesinde Ebu Cehem radıyallahu anh Ben bir kırbasıyımla amcamın oğlunu arıyordum Nerede? Acaba şurada şu heda arasında eğer onu sağ bulursam belki şu bir kırba suya muhtaçtır. Ona veririm belki içer, belki onun labde salır, Belki kanlarını yıkar diye dolaşıyordum. Amcamın oğlunu gördüm. Yanına yaklaştım. Su içer misin? Eskıyke dedim. Su takdim edeyim. Konuşmaya mecali yoktu. Sadece eliyle işaret edebildi. Su diyordu, istiyordu. Arkada Peygamber Aleyhisselatu vesselamın Öğrencilerinden başka birisi O da su diye inliyordu ki Amcamın oğlu Tam suyu dudaklarına damlatıyordum Boşaltıyordum Arkada su diye inleyeni görünce Onu işaret etti Ona git dedi Ona gittim ona dedim ki sen alır mısın Tam ona veriyordum Arkadan o da su diye inleyen birini işitti Onu işaret etti Üçüncüye vardığımda vefat etmişti. İkinciye döndüm, o da Hakk'a yürümüştü. Amcamın oğluna geldim, o da şehit olmuştu. Çünkü onlar Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا onlar aç kaldıkları o en zor anlarda da kardeşlerini tercih edeceklerdi. Bir damla suya çok muhtaçtılar. Dudakları kurumuştu. Kanlar içindeydiler ama arkadan birisi su diyordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an hakimi bununla amel edeceksiniz diye okuyordu. Şimdi arkadan biri su diye inlerken vayusiruna ala bihim khasasa. Bu ayet Şimdi benimle amel eder misin? Diyordu onlara. Arkayı işaret ediyorlardı. Zor durumdaydılar. Ama biliyorlardı ki La tedri La allallaha yuhdithu va'de zahlike emra Belki o suyu alsalar, içseler Allah Teala katında şehit değil de sağlıklı bir adam muamelesi görecekler. Şehadetleri yaralanacak, suyu almadılar. Cennetin kapıları açıldı. Yer mükten cennete taşındılar. Allah Azze ve Celle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzurunda cennette onlara cennetin şarabından ikram edecekti. La tedri, la Allaha yuhdisu. Bundan emra, bilmiyorsun ki şu duvarın arkasında ne var. Yer mukten sonra cennetin kapıları açılacak. Kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam sahabeye okudular, inandılar. Açın gözlerinizi dedi. Akıllarınız tutulmasın, idrakleriniz, gözleriniz tutulmasın buyurdu Peygamber Aleyhisselam. O men yettekillah يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِهُ مَخْرَجًا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara takvayı anlattı. Eğer muttaki olursanız Allah yolu açacak. Siz hesap etmediğiniz yerlerden, noktalardan merzuk olacaksınız. Oralardan size rızık gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirle Medine'ye geldi. Medine'ye gelince münafıklar vardı. Ensar veriyor, münafıklar onların yanına geliyor. Neden veriyorsunuz? Niye? Niçin veriyorsunuz? Bunları bakmaya mecbur musunuz? Bu kadar insanı doyurursanız, bu şehirde sizin çocuklarınız aç kalacak diyorlardı. Ama onlar veriyorlardı. Biliyorlardı ki, tedri, La تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ verince mal biter evde çocuklar aç kalacak ama Allah azze ve celle onların ummadıkları yerden onlara kapılar açacak açlık bolluğa bereketle dönüşecek Allah tahvil edecek onu biliyorlardı inanmışlardı peygamber aleyhissalatu vesselam verin deyince veriyorlardı muhacire evim senin diyorlar bağım bahçem senin diyorlar al kardeş sen dışarıdayken ben burada bu evde duramam diyorlar Sonra Allah Azze ve Celle onların yolunu açtı Yemen'e gittiler. Mısır'ın kapılarını, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın kapılarını açtı sahabeye. Onlar verince Allah Azze ve Celle onlara hesap etmediği yerden, noktalardan kapılar açtı. Kardeşlerim, muhacirler Irak'tan, Suriye'den, mazlumlar sizin ülkenize geliyorlar. Münafıklar olacak. Kışkırtacaklar, vermeyin diyecekler, paylaşmayın diyecekler, şurada hataları var, şurada yanlışları var diyecekler. Eğer biz Kur'an-ı Hakim'e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrenci olur, verirsek, vermeye devam edersek, ensar olmanın gereğini yaparsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle bir asırdır İslam'a küfrün, Yahudinin kapılarını kapatmış olduğu, Şimdi ezan seslerini susturduğu Kudüs'ün kapılarını Allah Azze ve Celle yeniden size açacak sahillerinde çocuklar oynarken Yahudi tarafından vurulan Gazze'de orada tutsak olan kardeşlerinizin kapılarını açma şerefini Allah Azze ve Celle size ihsan edecek Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a, Fatih olarak gidecek Allah'ın inayetiyle. Ve men Allah'ın sözünde, Allah'ın vaadinde hulf olmaz kardeşim. Allah'ın emirlerini, talimatlarını yerine getirirsek o kapılar yeniden açılacak. Lev seferinden geri dönünce 4. murat. Safeviler Ehli Sünnet beldelerini yaktılar, yıktılar. İstanbul'dan yeni bir sefer kararı çıkardı Sultan Murat. Eba Yübel Ensari Hazretleri'nin huzuruna geldi. Bir Allah dostu Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin kılıcını beline taktı. Büyük bir orduyla Bağdat'a doğru yola çıktı. O beldeleri fethetti. Mazlumlara imdad etti, elini uzattı. Bağdat'ın çevresindeki mahalleleri Osmanlı ordusu fethetti 4. Murat. Dediler ki, Efendim, Sultanım, mazlumların hocası, ümmetin hocası, ''Zalimlerin karşısında dik duran, kırbaç yiyerek ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eden, fakat Peygamber ve Vesselam'ın sünnetini, emanetini çiğnetmeyen Ebu Hanife Hazretlerinin kabri surların dışında. Madem buraya kadar geldik, kalenin dışındaki mahalleleri fethettik, Ebu Hanife Hazretlerinin kabrine gidip Fatiha okusak olmaz dedi Sultan Murat. İçeride ehli sünnetin alimlerini astılar. medreselerini kapattılar. Mazlumlar o haldeyken Ertuğrul Gazi'nin evladı Ebu Hanife'nin huzuruna bu zilletle çıkamaz. Önce mazlumların ahını dindirme mecburiyetimiz var. Şu kadar gün sonra Bağdat fethedilir. Mazlumlar nasıl oraya tekrar mahkum olmuşlar? Tuğrul Bey gelince onlar medreselerinden evlerinden Allahu Ekber diyerek dışarıya çıkmışlardı. Osmanlı ordusu 4. Murat, Bağdat'ı tekrar İslam'a açınca onlar tekbir sesleriyle sanki cennete koşar gibi evlerinden dışarıya çıktılar Ardından Ebu Hanife Hazretleri'nin huzuruna geldi Geldik efendim vazifemizi eda ettikten Ümmetin alnına sürülen o kara temizledikten sonra Huzurunuzdayım hocam dedi 4. Murat Kardeşlerim eğer bu ümmet Alime, meşayıhe, sahabe-i kirama yeniden o dördüncü muratların muhabbetini, saygısını, ihtiramını kuşanırsa Allah azze ve celle sana da yeniden Bağdat'ın, Şam'ın, Alem-i İslam'ın tutsak olan mazlumların ve muzdariplerin kapısını açacak. Dördüncü Murat Bağdat'tan dönerken sadrazam'a bir talimat vermişti. Demişti ki bak anlaşmanın ilk maddesi ya da anlaşmanın en önemli maddesi şu olacak. Ey Safeviler diyeceksin. Ey Mecusiler diyeceksin. Sizi bir şartla affediyoruz. Bundan sonra minberlerinizde Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, annemin Hazreti Ayşeye radıyallahu anhaya sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz Ertuğrul Gazi'nin çocuklarını yeniden o zaman bekleyin yazın anlaşmanın maddesine. Ersen sahabenin izzetini şerefini koruma noktasında o salabeti imani yeniden kuşanabilirsen Rabbim sana kasr-ı şirinlerde yeni izzetli anlaşmalar yazdıracak Allah'ın inayetiyle. La tedri leallallâhe yuhdifu ba'de zâlike emrâ. Bilmiyorsun. Belki bu halden sonra çok izzetli günler seni bekliyor. Allah Azze ve Celle kapıları açacak. Hastanedesiniz 15-20 yaşında. Arkadaşlarınız dışarıda koşuyorlar, oynuyorlar. Sizse Kanserin son merhalesinde yataklasınız, arkadaşlarınız lise, okul, medrese aklınıza geliyor. Ben de orada olsaydım ya Rabbi diyorsunuz ki bir an şu manzara gözünüzün önünde canlanıyor. Hazreti Osman radıyallahu an peygamber Ali sallatu ve öğrencilerinden Abdullah bin Mesudu Sekerat Mevti'nde ziyaret eder. Abdullah der şikayetin var mı Zunubi? Şikayetim günahlarım der. Peki benden bir şey arzu eder misin? Senden ne bekleyeyim ki? Tek bir arzum var Allah'ın rızası ve onun cennetine kavuşabilmek. Kanserin son merhalesindesiniz. Toparlıyorsunuz kendinizi. Şikayetim ağrılar değil günahlarım diyorsunuz. Dünyaları değil, cenneti, senin rızanı istiyorum ya Rabbi diyorsun. la تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ bade بَعْدَ ذَٰلِكَ Hastanedesiniz, kenarda, köşedesiniz ama hastalık sizi alıyor. İman bir anda yüreğinizde, başka dünyanın hakikatlerini canlandırıyor. Medresedesiniz, okulda, evde, yurttasınız, yoruldunuz, dermansız kaldınız, sabahlara kadar mutala, sabahlara kadar muzakere olur mu diyorsunuz önünüzde büyük adamlar var büyük alimler var onlar size diyecekler ki la yecidu lezzet لذة العلم hatta yaju'a ha ve el-cu'a ilmin tadını Acıkıncaya kadar. Sonra acıkıp da acıkmayı unutuncaya kadar bir adam ilmin tadını almaz. Uykusuz kaldınız ama uykusuz kaldığınızı unuttunuz. Mutala ediyorsunuz. Ümmetin sorunlarını çözeceksiniz. Acıktınız. Acıkmayı unuttuysanız Allah Teala sizin önünüzde kapıları açacak yeni bir hale yeni bir dünyaya gideceksiniz. Başka birisi diyor ki Ebu Ahmet es-Semerkandi Hazretleri. La yenaalu'l ilme illa man attala dukkaanuhu ve harra baustanuhu ve hajara Birisi ilme ancak dükkanını kapatır ailesini bırakır, bağını bahçesini bırakır, ailesinden ayrılır, hicrete, gurbete giderse, en yakınının cenazesine bile ulaşamaz, ilme o kadar dalarsa, Allah Teala onu Ebu Hanife gibi, Ebu Suud gibi, Kemal Paşazade gibi, ilimde büyük makamlara, ulu makamlara ulaştıracaktır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ilmi almaya, İrfanı olan ilmi almaya bu aşkla, bu imanla geldiler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma sahabenin kapısına gider. Öğle vakti onlar kaylu ile uykusuna çekilirdi. Onları kapının dibinde bekler. Üzerinden cübbesini çıkarır. Kumun üzerine serer. Rüzgar vurur. ...kum yüzüne gelir. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma o halde orada bekler. Sahabe kapıyı açar. Bir de karşıda Abdullah bin Abbas'ı görünce radıyallahu anhuma ey peygamberin amcasının oğlu sen benim gibi birinin kapısında neden beklersin? Söylesen, emresen, haber göndersen ben Peygamber Ali selatü vesselam'ın amcasının oğlunun yanına gelsem Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Ensardan bir arkadaş vardı. Ona derdim ki, gel sahabenin kapısına gidelim, bekleyelim, ilim alalım. O bana derdi ki, ''Abdullah sana sıra gelir mi? Bu kadar sahabi var. Onlar yükü omuzlamışlar. Onlar taşıyorlar. Sana sıra gelmez.'' derdi. ''Ben bekledim. Ben sahabe kapısında, o kum fırtınalarında, onların dışarıya çıkmaları için saatlerce orada oturdum.'' Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilmine varisi olabilmek için bunu aldım. Ve sonra sahabe dünyamızdan ayrıldı. Geride ben kaldım. Geniş halkalar var. İnsanlar geliyorlar bana soruyorlardı. O arkadaşım hadi gel sahabeden ilim alalım dediğim ensarlı genç. O da yaşlanmıştı. Bana bakıyor diyordu ki İnne hadal feta bu genç benden daha akıllı çıktı. Sahabe varis oldu. Şimdi etrafında geniş halkalar var. Said bin Cübeyr radıyallahu anh. Mekke'ye gidiyorduk. Ben Abdullah bin Abbas'a soruyordum. O cevap veriyordu. Allah Resulü aleyhisselamın hadislerini rivayet ediyordu. O kadar zaman geçmişti ki fecir olmuştu. Sabaha kadar sordum. Abdullah bin Abbas cevap verdi. Kardeşlerim, şimdi siz onlara varis oldunuz onların makamında onların mevkisinde siz duruyorsunuz şu kadar saatler oturacaksınız fıkıh celseleriniz olacak ribayı, beyyi, icareyi, ikaleyi konuşacaksınız ayaklarınız uyuşacak aç kalacaksınız açlığı unutacaksınız uykusuz kalacaksınız uykusuzluğu unutacaksınız eğer böyle yaparsanız buna tahammül ederseniz لَا la لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا. bir asırdır gurbette olan İslam'ın yolu açılacak Allah Teala yeniden sizin içinizden denizlerde Barbaroslar siyasette Kanuniler, Yavuzlar medresede Ebu Suudlar, Kemal mimari mimaride Sinanlar Bakiler, Fuzuliler, sanatta, hayatın bütün alanlarında büyük kahramanlar çıkaracak ve o kahramanlar Mısır'da tutsak Müslümanların kapılarını açacak, Kudüs'te yeniden ezan okuyacak, Sultan Murat gibi bağdat'a girecek. La tedri la la Allah yuhdisu. Bağda zâlîk amra. Daraldığında, yorulduğunda, uykusuz kaldığında. Açlığı unuttuğunda bu ayet yolunu aydınlatacak. Bilmiyorsun. Allah Azze ve Celle belki seni bağıra hazırlıyor. Bağıra hazırlıyor. Yorulacaksın ki ilmi irfanla alacaksın. Benliğinden geçeceksin. Yarın bir makama gelince ümmetin umutlarını kirletme diye Allah seni zor yerlerden ey Ertuğrul Gazi'nin, Salahaddin'in, Fatih'in çocukları fethe hazırlıyor.